629. Konu, Müslümanların başında bulunan kimsenin Allah yolunda hiç kimsenin kınamasından korkmaması, bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek Allah yolunda, kınayıcıların kınamalarından korkmamak mı yoksa kendini ibadete vermek mi daha hayırlıdır, diye sordu. Hazreti Ömer bu soruya şöyle cevap verdi, Kim Müslümanların işlerinden herhangi birinin başına getirilecek olursa, Allah yolunda kınayıcıların kınamalarından korkmasın,